Özellikle mevlevilerde, velilerin onları ziyarete çağırdığı ya da kabul etmediği gibi bir inanç var. Bir müslüman olarak onların bu yanlıştan kurtulmalarını sağlamak için üzerimize düşen nedir? Ya da doğru olan, onların doğruyu bulmaları için sabretmek midir? Yapmamız gereken Allahü Teala'nın emrini yerine getirmektir. Yani bir kere bizim insanları yola getirme diye bir görevimiz yok. Bunu çok iyi kavramamız lazım. Sonra da şeyi açalım, bakın ''Fedekkir'' ''Gaşiye Suresi'' değil mi? ''Ennemâ ente'' ''Müzekkir'' Evet, ''Gaşiye Suresinin'' 21. Ayet ''Gaşiye 88. Sure'' Evet. <gülüyor> Şimdi burada ne yapmamız gerektiğini Allahü Teala bize söylüyor. Fezekkir Sen onlara tezkirde bulun. Yani Kur'an ayetlerini oku. Bizim yapacağımız onlara ayetleri okumaktır. <gülüyor> İnnemâ entem zekkir. Sen sadece Kur'an ayetleri okumakla yükümlüsün. Onu okuyacağız. Leste aleyhim bimusayitir onların tepelerine düşüp de öyle zorla bir iş yaptıracak değiliz. Bu Resullaha söylenen sözdür bizim için de geçerlidir. Bizim böyle bir etkimiz yani zorla kimseyi yola getiremeyiz zaten hiç kimse yola, zorla da yola gelmez. Evet. Yani yapacağımız şey bu insanlara ayetler okumaktır. Zaten siz kendi hayatınızda görmüyor musunuz? Ayet okuduğunuz zaman gösterilen tepkiler nasıl? Ne kadar rahatsız olduklarını görüyorsunuz değil mi? Çünkü ayet okuduğunuz ayetler onların dünyalarını alt üst ediyor. İçlerini karıştırıyor, zihinlerini karıştırıyor ve kendilerini perişan ediyor. Niye gerçekleri anlıyorlar? Uymak istemiyorlar. Bütün sıkıntı oradan kaynaklanıyor. bizim vazifemiz orada biter. Ondan sonra yapacağımız bir şey yok. Evet.